Düşünürler Topluluğu. Çocuklarla bir soru ya da kavram üzerine felsefi tartışmalar. Hazırlayan ve sunan Özge Özdemir. Herkese merhaba. Ben Özge Özdemir. Küçük Düşünürler Topluluğu programına hoş geldiniz. Bugün Ece, Alp ve Kaan bizlerle birlikte. Defne hasta oldu. O yüzden o aramızda yok. Bugün tartışmamızda bir kişi eksik. Üç kişiyle ve ben birlikte tartışma yürüteceğiz. Radyoya gelirken bir duvar yazısı gördük. Orada şöyle bir söz vardı. Umut ölür, eylem başlar. Sonra dediniz ki bunu tartışalım. ...böyle bir anlaşma yaptık aramızda... ...daha önce hiç üzerine konuşmadığımız bir konu... ...şimdi... ...başlayalım hadi... ...şöyle bir önerme bu... ...umut ölür, eylem başlar... ...bunu duyduğunuzda ilk aklınıza ne geliyorsa... ...onunla başlayalım... ...Alp... ...hocam... ...umut ölür, eylem başlar böyle... ...tam böyle vazgeçmişken... ...tamam artık bu bitmiş... ...falan demişken... ...umudunuz tam bitmişken... Ondan sonra artık umutlanmadığınız için nasıl olsa bunu da yapayım derken bir anda o eylem başlar gibi olabilir böyle. Tamam umudunuz bittikten sonra bir anda artık kendinizi yalan söylemeyi bırakıp da eylemleri yapmaya başlarsınız. O yüzden umut ölür, eylem başlar gibi düşündüm ben ilk gördüğümde. Ya o zaman ama şunu mu diyorsun? ...umut etme halinde... ...böyle hiç hareket etmeyip bekliyoruz... ...şu olacak, olacak gibi... ...ve hayalini kuruyoruz, beynimizde hayal tasarlıyoruz... Ama ...ondan sonra... ...bir süre sonra diyoruz ki... ...tamam artık bunun hayalini yapmayayım diyoruz... ...yani bunu eyleme geçireyim ben artık diyoruz... ...ve orada artık böyle umuttan da... ...böyle beynimizdeki tasarlan... ...hayaller bitiyor... Ondan sonra bunu, bunu yapmaya eyleme başlıyoruz gibi. Tamam. Sen burada umudu biraz hayal etmek gibi bir şey. Bir hayal var zihnimde. Ne zamanki hayal bitiyor o zaman yapayım ben bu hayali diyorum. Orada hayal bittiği için mi yapıyorum ama? Ben ondan tamamen evet. değilim. Hayal bitmesi değil de böyle artık beynimizde tasarladıktan sonra onu böyle şey diyoruz. Orada hayaller aslında beynimizde o şeyi tasarlıyor. Hı hı. Sonra hayalleri bir kenara bırakıyoruz. Zaten o beynimizde tasarladığımız şeyi biraz daha eyleme doğru kayırıyoruz orada. Eylemleri yapmaya başlıyoruz gibi geldi bana. Tamam. O zaman senin zihninde bir şekilde umut etmek, bir şeyi zihninde yaşatmak, hayal etmek gibi... ...bir yere kalkıyorsun artık ben bunu zihnimde yaşamayayım deyip eyleme geçiyorsun. Böyle bir şey anlatıyorsun. Buna karşı çıkmak olabilir ya da farklı okudum ben bunu diyen olabilir Ece... Öğretmenim şimdi... E, ...benim bu konudaki düşüncem şöyle... ...şimdi tabii onun üstünde de bir tane... ...örgülü kızın resmi vardı... ...küçük böyle örgüleri var iki tane... ...benim düşüncem... ...Umut o kızın adıydı ve kız e, ölmüş... ...ama böyle normal bir ölüm de değil... ...böyle hastalanıp ölmek falan... Hı. ...öyle bir şey de değil... ...bence böyle e, onun daha derin bir hikayesi... ...olabilir işte böyle... ...mesela e, atıyorum... ...bir kötü insan gelmiş olabilir... Veya bir düşüncesi yüzünden şey olabilir veya ırkı yüzünden e, şey kötülük görmüş olabilir. Ama e, benim buradaki şeyim o kız çocuğu ölünce evlerimi başlatmalıyız artık yani. Düşünmek üzülmek yeter. Biz bunu başlamayız ve bununla ilgili bir şey yapmalıyız yani öyle. Yani, durumu değiştirecek bir şey yapalım gibi mi? Evet mesela e, o kızı kötü bir insan e, öldürdü. Ee, onlar da gelip böyle niye öldürdüler onu maalesef maalesef diye oturacakken böyle e, kalkıp böyle gidebilirler polise şikayet edebilirler mesela veya protestolar tutabilirler eğer bu geniş çaplı bir olay olursa. Tamam o zaman senin için orada umut ölür çok somut bir olay işaret ediyor üstünde bir kız resmi vardı duvar resmin diyorsun. Umut diye bir kız öldü. Bu tetikleyici olayla birlikte insanlar e yeter artık değişsin bu düzen deyip harekete mi geçti? Evet böyle yani e, atıyorum böyle e, vurulmuş bir tane e, kişi tarafından. Hı hı hı. Bu da dünyadaki, e, ülkedeki herkese oluyor böyle. Çok yaygın bir olay. Bir de ...ortak bir nedenle olduğundan artık son damla bu oldu. Bir çocuk bunun için öldürülmez diye olabilirler. Tamam siyasi de bir şey söylüyorsun. Yani siyasi bir hareket gibi ve Umut ölür orada senin için tamamen somut bir olaya işaret ediyor. Umut diye bir kızın ölmesi. Yani siyaseti <gülüyor> pek işaret etmeye çalışmıyorum ama işte... ...atıyorum bir tane deli öldürdü böyle kafa kafasallığı yerinde değil. Böyle onu hastaneye kaldırmak gibi böyle... E, artık yeter belki karşıdakini de iyiliği içinde olabilir e, veya kötülüğü içinde olabilir ama yani siyasete girmeye çalışmıyor böyle bir insan öldürmüş bu da çok fazla olan bir şey dünyada Hı. artık insanlar yeter diye protesto tutuyorlar. İşte ben tam da onun ama siyaseti olduğunu düşünüyorum genel bir duruma karşı değişsin bu düzen diyorsun ya bu siyasi bir şey değil mi? Yani siyasete pek girmek istemiyor... ...çünkü bana tamam, sıkıcı gir. geliyor... ...ama yine de öyle olabilir. <gülüyor> ama galiba girdin... ...farkında olmadan. Olabilir mi? <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> tamam anladım ben seni. Ee, K Bence Umut Ölür Eylem Başlar derken... ...Alpin de dediği gibi... ...soyut bir kavram. Hı hı. Ee, umut böyle... ...daha güzel bir şey... eyle ...o yapılan eyleme göre. Yani... İnsan istediği kadar umutlanabilir ama e, şey bunu eyleme geçirmek umutlanmak kadar kolay değildir. Hı hı. Um, yani inanmak başarmanın yarısıdır derler ama onu eyleme geçirmekle düşündüğümüz gibi olmayabiliyor bazen her şey. Ya Alpin düşündüğü gibi sen de umut etmeyi biraz hayal etmek gibi mi görüyorsun? Aslında e, hayal etmek gibi değil bir Amaç amaç için onu ya, yapmaya çalışmak hakkında plan kurmak. Yani hayale yakın bir şey ama hayalde mesela her şeyi hayal edebiliyoruz. Ha bu biraz da olabilecek bir şey. O, evet. Olma olasılığı daha yüksek olan bir şey. Evet. Ha insan o zaman olma olasılığı daha yüksek olan şeyleri mi umut ediyor? Ya yani onun gibi bir şey. Hı -hı. Çünkü hayalde umut aynı şey değil bence. ...o zaman şöyle Hı. hadi soralım... ...umut ne demek... ...umut etmek ne demek... ...onun üzerinden gidelim... ...yani o duvar yazısını... ...daha farklı okumak için... ...umut kavramına bir bakalım... ...Alp... ...hocam bence... ...umut etmek yani... <gülüyor> ...böyle... ...kafanızda onu kurmak... ...yani olacağını inanmak... ...şey demek yani... ...ben bunu umut ediyorum... Ben Hı -hı. bunun hayalini kuruyorum. Ben buna inanıyorum. Hı -hı. Yani ben bunun olacağını düşünüyorum. Ve buna umut ediyorum. Henüz olmamış bir şey bu. Ama olacağını... Düşünüyorsunuz. Böyle diyorsunuz. Ama, ama olacağını düşünüyorum dersin. Niye umut ediyorum diyesin ki? Yani olacağını düşünüyorum derken böyle... Ben bunu umut ediyorum. Ben bunu yapabileceğimi düşünüyorum. Diyip böyle kendinizi aslında biraz da şey gibi... Motivasyon gibi aslında biraz da böyle... ...şey, umut ediyorsunuz... ...bunu yapabileceğinizi düşünüp... ...beğendinize aslında... ...bunu yapacağım ben gibi mesajlar veriyorsunuz bence... Tamam, umut, umut etmek motive eden bir şey gibi... ...mesela bunu böyle somut bir örnekle... ...anlatma şansımız olur mu? Bu, bu şeye ayrışmıyor çünkü... ...umut etmek, düşünmek, inanmak... ...hani bunların hepsi aynı yere doğru gidiyor... ...daha spesifik böyle örnekle... ...açıklamak belki işimizi kolaylaştırır... Yani örnekle açıklamak... ...şöyle mesela... E ...ben diyelim... ...böyle evde oturuyorum... ...ama diyelim 1700 yıllarda... ...evde oturuyorum, bakıyorum hava çok karanlık. Hı hı. Ondan sonra... ...diyorum ki ben bir gün... ...veya ondan... ...benden sonra bir gün... ...ampulü bulacaklar diyorum... ...ben ve ampulü bulmak istiyorum... ...ki hava aydınlansın, yani oradaki... ...evde biraz ışık olsun... ...diyorum ve... ...çalışmaya başlıyorum, aslında... Umut ha, şunu umut ediyorsun, karanlıkta oturmayacağımız günleri umut ediyorsun. Evet, böyle mesela bir şey isteyip de aslında onu yapmak gibi. Umut etmek bir şeyi yapmanın başlangıcı gibi. Umut etmek bir şeyi yapmanın başlangıcı. Karanlık günlerde oturuyoruz ve ben şöyle diyorum. Umarım bir gün karanlık günlerde oturmayız. Deyip, Aydınlatmanın bir yolunu buluruz gibi bir umut mu bu mesela? <gülüyor> e, 1700 yıllarda mesela Thomas Edison veya hmm. işte 1800'lerde Thomas Edison böyle deyip, e, e, ilk önce deyip, ondan sonra ben bunu yapabilirim deyip kendine umut ediyor. Diyor ki bir gün ışıksız yani ışıksız ortamda değil de ışıklı ortamlarda oturabilmek için ben bunu yapmalıyım, bunu umut ediyor ve umut ettikten sonra da buna başlıyor. Tamam. Ne diyorsunuz Alp'in bu görüşüne? Böyle yani böyle bir şey buna katılmıyorum diyen var mı? Ya da öyle sorayım. Ece? Yani öğretmenim burada umarım bir gün karanlıkta oturmayız böyle. Evi, evi gün gibi ışıklandıracak bir şey olur umarım. Böyle sonra da bunu yapmak bence azıcık değişik. Umuk, umut umuk. <gülüyor> umuk. Tamam. umut e, bazen bundan daha trajik olabiliyor işte böyle. E, şimdi mesela e, hayatımdan bir örnek vereceğim. E, bizim bir tane akrabamız hasta olmuştu. Ondan sonra da iyileşeceğini umut ediyorduk böyle. Çok uzun süre iyileşmedi. Umudumuz boşa gitti böyle. Umarım iyileşir, iyi olacak her şey diye. Sonra da e, maalesef ki vefat etti. Hı hı. Ve e, umudumuz direkt yere düştü. Umut böyle azıcık trajik bir şey de olabilir. Bir hı hı. gün aydınlanacağız, bir gün karanlıkta oturmayı bırakacağız böyle. ...coşkulu coşkulu umut ediyorlar... ...ama sonra olmazsa ne olacak... ...onu da düşünmeliyiz yani. Ha, ucunda hayal kırıklığı da olan bir şey bu. Öyle evet mi? yani böyle umudu olacak bu iş... ...olacak diye böyle bir şey değil de böyle... ...bunun sonunda şu da olabilir... ...bunun bu, sonunda bu da olabilir diye... ...düşünmeniz tamam. de gereken. Yani. O, o zaman henüz olmamış bir olay var... ...yani bir olasılık duruyor orada... ...bir olanak ya da duruyor. Alp diyor ki umut etmek bizi o olanağa taşır... ...sen de diyorsun ki hep taşımaz... ...yere düşebilir ve hayal kırıklığı da olabilir. Evet, yani e, başarmanın yarısı ama belki başarmayı o öbür yarıyı gerçekleştiremeyeceğiz. Yani yarısında <gülüyor> düşecek her şey. <gülüyor> başarmanın yarısında her şey yere düşecek. <gülüyor> evet, böyle tam böyle gidiyorsun ondan sonra da gidiyorsun, gidiyorsun, gidiyorsun... ...ondan sonra da bir yanda duruyorsun. Peki, orası ne? Umudun ne olduğu yer orası? E, Kesinlik. Böyle illa ama senin elinde olmayan bir olaydan da gitmesine gerek yok yani böyle. <gülüyor> ee, böyle başkası yüzünden de olabilir veya bir zorunluluk olabilir veya direkt kendin şey olabilir yani bazen kendi elinde oluyor. Mesela e, kansere bir tane ilaç bulacağız. <gülüyor> ee, sonra da bulduk ama e, denek bulamadık böyle bir. Sonra denek gerek şeyi test etmek için. Ee, ondan sonra da ya ölürseler ya zaten kurtulacak bile ölürse diye böyle şöyle olur böyle olur diye kendimiz öldürüp pes edebiliriz. Bu iyi bir örnek olmadı ama mesela. E Anladım ya yani umudun bitmesinin sebebi bazen çok kendiliğinden olabilir. Bazen hayat buna sebep olur. Bazen biz oluruz bazen başkır olur ama bir yerde umut gerçekleşmeyebilir bir şey. Trajik de olabilir diyorsun. Evet. Peki e Kaan da bir şey söyleyecek ama önce bir küçük müzik arası yapalım. Umut nedir üzerinden? konuşmaya devam edelim. Umut nedir diye bunu tartışmaya devam ediyoruz. Kaan e, söz almak istemişti. Onunla devam edelim. Evet Kaan, umut etmek ne demek? Bence umut etmek bir şeyi istemek hı hı. ve bunu ister bunu isterken e, umudu umudumuzu her zaman e, doğru bir şekilde tutmamız gerekiyor. Çünkü eğer ki Umudumuzu yitirirsek o eylemin de bir önemi kalmaz. Yani umudumuzu umutluyken o bizim düşündüğümüz şey negatif bir şey de olabilir, pozitif bir şey de olabilir. Yani bizim düşündüğümüzün zıttı yönünde bir etki olursa hı hı. bence o zaman asıl umudumuzu kaybederiz. Hı hı. Yani kötü bir şey düşünüyorsak yine o kötü olan şeyin olduğunu öğrenirsek bir şey olmaz. Hı hı. Ama Umudumuzu kaybettikten sonra eylem olmasının bizim için bir önemi kalmaz. Yani umut ölür eylem başlar diyor ya orada. Hı hı. Eylem başlas başlar ona katılıyorum. Ama başlayınca eğer ki umudumuz öldüyse onun bir önemi kalmaz bence. Başlayan eylemin önemi kalmıyor. Ama bizim için hı hı. eğer ki umudumuz ölürse. Anladım. Yani biz iyi ya da kötü şeyleri umut edebiliriz. Ama umudumuz öldüğü zaman herhangi bir eylem başlıyorsa bile artık benim için bir boş vermişlik hali o. Benim için bir değeri kalmadı gibi. Evet. Böyle boş. bir şey. Aslında onu tam tanımama boş vermişlik Hı -hı. Hı -hı. oluyor da. Tamam. Alp? Hocam ben Kaan'a katılmıyorum. Hı -hı. Çünkü e, umut ölür, eylem başlar mesela şöyle olabilir... Diyelim bir futbol takımı şampiyonluk maçında o takım o maçı alamazsa şampiyon olamayacak. Hı hı. Ve taraftarlar da çok istiyor ama maç böyle tam bitmek üzere. Ve yani diyelim 70. dakikasında taraftarlar artık umudu kesiyor. Hı hı. Umudu kesiyor ve diyorlar ki ya zaten kazanamayacağız biz çıkıyoruz. gidiyorlar Ama futbolcular da e, onları görüp böyle madem... ...onlar gidiyor, biz bu, onlar için Aha. başarmalıyız deyip de böyle o taraftarların umudu öldükten sonra... ...o futbolcular bir eyleme geçiyorlar, onlar için bunu yapacağız deyip bir eyleme geçiyor. Ve diyelim böyle maçın bitmesen 20 dakika kaldıysa o 20 dakikada 3 gol atıp o maçı kazanıyorlar gibi veya bu farklı şeyler... Biri, birilerinin umudunun ölmesi bir başka grubu harekete getirebilir... Aynen, mesela... Ya mesela. Onlar artık bu maç çıkmaz diyor. Onlar da bu umutsuzluğa son vermek için belki maçı çıkarmak için harekete geçiyorlar. Yani şöyle onları yüzüstü bırakmamak için mesela. Çok büyük bir sınava giriyor diyelim bir çocuk. Aile sona... Çok umutlanıyor ama Hı -hı. bakıyorlar iş hiç gitmiyor sınavlardan kötü almaya başladı diyorlar ki ya zaten kötü alacak hiç gerek yok ona para harcama ediyorlar. Hı -hı. Para harcama ediyor. Çocuk da o zaman şey diyor e, onları kanıtlayacağım madem onların umudu benim için bitti onları kanıtlayacağım diyor ve bir ha, eyleme geçiyor. Tamam anladım. Iki, i̇ki örnek de birbirine benziyor yani birisi diğerinden bir şey umut ediyor. Umudu... Öldüğünde karşı taraf hayır ölmesin umudun beni bırakma aslında bir anlamda ya da ben sana bunu kanıtlayacağım olabilir bu diye onu harekete geçiriyor. Ben onu kanıtlayabilirim ben bunu yapabilirim. Hmm, ama bu iki insanların istiyorsan... bir ilişki var ama yani birbirinden bağımsız değiller yani ya. futbolcu ve taraftarı çocuk ve anne babası gibi. O ilişkin içinde bir şey birinin umudu öldüğünde diğerini tetikleyebilir harekete geçme konusunda gibi. Evet. Bu da değişik bir yaklaşım. Ece? Ece? ...benim düşüncem öğretmenim şöyle... ...ben zaten ikinize de katılıyorum... Ee, ...bazen durum Alp'in dediği gibi... ...bazen durum Kaan'ın dediği gibi oluyor... ...ama böyle size dediğiniz... ...birisi üzülünce öbürlerinin... eğilimi başlıyor... ...o e, posterde de şöyle bir şey... ...kastetmiş olabilir şimdi... ...sizin umudunuz kesilmiş olabilir... ...evet ama başka insanların... ...umudu kesilmedi... ...bu olaydan sonra başka insanların... ...umudu artıyor bence... <gülüyor> Bir grubun umudunun ölmesi diğer grubun eğilimini belirliyor, harekete evet, geçiriyor. Yani eğilim. Eyle... Ya da umudunu Zaten... arttırıyor belki de. Hı? Evet yani bu çok e, konuyla alakalı değil ama anlamayı daha kolaylaştıracak bir şey. Hı hı. E, şimdi bir tane yarış var iki takım var birinci takım ilk önce çok önde gidiyor sonra yavaşlıyorlar işte yoruluyorlar falan filan. Sonra ikinci takım da umutlanıyor eyleme geçiyor onlar daha fazla çaba harcamaya başlıyor yani. Hı hı. hı. Ya çok şey Alpin örneğine benzer bir örnek. Peki. Ee, kan. Şey ben ...Alpin dediği gibi bir şey... ...söylemedim aslında yani... ...umut ölür, eylem de ölür... ...gibi bir şey değil... ...yani orada... Or, ...orada yapılan şey... E, ...onlar... ...kaybettikten sonra artık biz... ...oynamıyoruz ya da kaybetmek değil de... ...o boş verdikten sonra diğerlerine... ...umudunu arttırabilir ve... ...onları e, kazanma yoluna... ...doğru götürebilir... Hı hı. ...ama yani orada... Benim söylemeye çalıştığım şey eylem ölür, umut ölür, umut ölür eylem de ölür değil. Yani çünkü o diğer artık onu boş veren takımın umudu ölür. Diğerlerinin umudu artar. Hı -hı. Evet yani. işte ama diğerleri işte umutları artıp da eyleme geçtiklerinde hayır kaybetmeyeceğiz, son 10 dakikada olsa kazanacağız diye harekete geçtiğinde bu umudu ölen kişinin umudu tekrar uyanır mı? Canlanır mı? Ona pozitif yönde bir etki yapıldığı için hı hı. canlanabilir. Ama bunun dozu da önemli tabii ki. Anladım. Ölen umutların tekrar canlanma olasılığı var o zaman öyle mi? Evet. Şey, Ona yapılan etkinin eş yönde bir etki olursa tekrar canlanabilir. Ama zıt yönde bir etki olursa umut gitgide daha çok ölmeye başlar. Peki. Şimdi süremiz dolmak üzere. Son olarak umut ölür eylem başlar duvar yazısına tekrar buradan baktığınızda çok kısa kısa mı alacağım ne anlıyorsunuz o yazılan umut ölür eylem başlar Alp şey gibi böyle umudun bittiyse artık yine de vazgeçme yani umudun bittiyse bile vazgeçme yine de umut bitmesine rağmen eylemine geç orada artık hı hı. hiçbir zaman durmadı ben öyle bir şey anlıyorum. Peki. Ece? Öğretmenim, benim düşüncem şöyle. Ee, Umut ölmüş, ailesi umutsuzlaşmış ama biz onlar, biz onlar için harekete geçeceğiz böyle. Buna izin vermeyeceğiz anlıyorum ben. Anladım. Yani sen hala Umut öldüğü, somut olarak Umut adında bir kızın öldüğü... Ve bunun yarattığı umutsuzluğa birilerinin izin vermemek için harekete geçmesi. Evet ama bence her şey resim yüzünden. Resim olmasa pozitif insanlara mesaj vermek için yazdıklarını düşünürdüm. Pozitif geliyor mesaj. Evet resim her şeyi somutlaştırdı öğretmenim. Tamam. Kaan? Bence bu umut ölür eylem başlar. O umudu öldüğünde onlara bir acıma duygusuyla... Onlara yardım etmek amacıyla eyleme geçen kişiler onlara pozitif enerji veriyor ve hepsinin umudunu canlandırıyor. Yani onlara eş yönde etki yaptığı için Hı -hı. bence umutlarını canlandırıyor. Yardım ediyorlar yani onlara. Tamam. Yani bir birinin umudu ölüyor diğerleri. Hayır, ölmesin, düzelebilir diye harekete geçtiğinde, eyleme geçtiğinde bu olumlu davranış, evet. bu pozitif davranış. Evet. Umudu ölenin de umudunu canlandırıyor ama gibi. Ama mesela negatif düşünende de negatif bir davranış onun umudunu canlandırır. Sadece pozitif de değil. Peki bugün bir duvar yazısı üzerinden tartıştık. Umut ölür eylem başlar diye ama en çok da aslında umut nedir? Umut etmek nedir kavramı üzerinde durduk. Teşekkürler küçük düşünürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz.